Damlalar. Ağlamak ve gülmek insanın iki hali. Her ikisi de hem lazım. Hem insan ikisinden de kurtulamaz, uzak kalamaz, kalmamalı. Yani mesela erkekler ağlamaz filan deyip ağlamaktan çekinmemeli, ya gülmek ciddiyeti bozar filan deyip gülmekten korkmamalı belki. Ama ikisinin de ölçüsü var. Yani insan kahkahalarla gülüp pervasız, sanki bütün meselelerini halletmiş, sanki kabir azabından halas bulmuş, kurtulmuş, sanki işi bitirmiş, sırat köprüsünden geçmiş gibi bir kahkahayı nasıl koy verebilir iyi düşünürse ya da nasıl sırat asabilir, nasıl kahredebilir... Öyle bir ölçü ki sevgili dinleyiciler. Gözlerinde iki damla yaş var iken tatlı bir tebessüm yüzde. Olur mu? Yani insan hem ağlar hem güler mi? Olur tabii. Yani ağlamak ama feryat, figan, şikayet, asık suratlılık değil, gülmek ama kahkaha değil, bir tatlı tebessüm. Hani bir tatlı tebessümün bin Vusdat'a bedeldir demişti şairin biri. Büyük şair Nabi'den gülmek ve ağlamakla ilgili muhteşem bir beyit var sevgili dinleyiciler. Şöyle buyuruyor üstad, Oldu sermayeyi hayret, bana biim'i ümmit, Bilemem gir giryemidir, handemidir. Tabii bugünlerde kullanmadığımız kelimelerden örülü, muhteşem bir beyt, hemen anlaşılmıyor, bu da çok normal. Oldu sermayeyi hayret, bana biim'i ümmit. biim korku demektir ümmit de bildiğimiz gibi ümmit. Ömrümü, ömrümü harcadığım bir hayret, ''Sebebi oldu, korku ile ümit arasındaki salınım, gidiş geliş, bir korku bir ümit, bir korku bir ümit, gidip geliyorum.'' diyor. Büyük İrfan sahibi, büyük gönül ehli Yusuf Nabi. ''Bilemem eğleyecek. girye midir, hande midir?'' diye devam ediyor. ''Girye ağlamak, hande gülmek, netice itibariyle.'' diyor, ''Dosyayı kapatırken, gözlerimi kapatırken, şu alemden giderken, gülecek miyim, ağlayacak mıyım, işte bunu bilemiyorum.'' diyor. ''Ki hande olur inşallah.'' dememiz lazım. Hepimiz için sevgili necler hem korkmak hem ümitli olmak lazım. Gece ağlayıp gündüz gülmek tavsiye ediliyor. İyi insan tarif edilirken içi ağlayıp yüzü gülen içi mahzun dışı neşeli deniliyor. Bu neşe ümitten kaynaklanır. Bu hüzün korkudan. Aynen şu beytte olduğu gibi Tecelli eyler ol gah hicralinde geh cemalinde birinin hasılı cennet birinden nar olur peyda Cenab-ı Hak bazen celaliyle bazen cemal ile tecelli eder diyor Tecelli eyler o gah hicralinde geh cemalinde birinin hasılı cennet birinden nar olur peyda Yani bu tecellinin birinden ateş cehennem Allah saklasın birinden de cennete i peyda olur diyor yani korku olmadan ümit nasıl ki insan için tehlikeliyse, ümit olmadan korku da o derece tehlikeli. İnsan hem sevinmeli hem korkmalı. Yani hem mahzun olmalı hem yüzü gülmeli. Abûsul ve Cihkeri hülmanzar der eskiler. Hani çatık kaçtı, efendim asık suratlı, etrafına negatif enerji yayan bir tip düşünebiliyor musunuz? Onu kim sever, o kimi sever, ondan nasıl bir hayır Huzule gelir. Lazım olan, içinin ağlayıp dışının gülmesi, Gece ağlayıp gündüz gülmek, Gözyaşı ile tebessümü, Hoşça bir karıştırıvermek ve bir özgetem temaşa.